Eyü sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize şükürler olsun. Fatiha suresinin 6. ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Eee Elmalallahamdi yazırın Hak dini Kur'an dili isimli eserinden okuyoruz malum olduğu üzere. bu ayet kelime kerimede şimdi bir duamız başlıyor. Yani Fatiha suresinin dua kısmı son iki ayet-i kerimedir. Ee, aslında Elmallah Hamdi Yazır en başta e, Fatiha'ya daha başlarken bu surenin isimlerinden birisinin de talim mi mesele yani Cenab-ı Hak'tan bir şey istemenin adabının usulünün öğretildiği sure yani duanın usulünün öğretildiği sure demişti. E, ve e, asıl maksat olan dua cümlesine şimdi gelmiş bulunuyoruz. E, buna göre neydi bu usul? E, biliyorsunuz ilk üç ayette Rabbimiz kendisini tanıttı. Yani önce Cenab-ı Hakk'a e, etmek, ona e, şükretmek ve onu methusena etmek. Çünkü buna bizim ihtiyacımız var. Kalbimizi her seferinde ee, Cenab-ı Hak hakkında e, yani dua ettiğiniz ellerinizi açtığınız varlık hakkında hüsnü zan beslemeye ihtiyacımız var. Ee, onun bunları yapabilecek bizim o istedikler, isteklerimizi yapabilecek kudrette olduğunu tekrar kendimize hatırlatmaya, duadaki samimiyetimiz açısından ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda e, Cenab-ı Hakk'a bir e, tabii ki hatırlatma denemez haşa. E, ne diyelim? Yani Rabbim sen kendini bize böyle tarif ettin diye onun isimlerini anarak o isimlerin tecellisi için niyazımızı pekiştirme ifadeleri. Ondan sonra kendi durumumuzu arz etme ifadesi. Yani nerede duruyoruz biz hayatta? budu ve İyyâkenesteyn işte haftalardır son birkaç haftadır anlattığımız kısım. İşte ben ya Rabbi hayatımı bunun için geçirdim, sana kulluk ediyorum, senden başkasına el açmıyorum diye kendi durumumuzu arz etme ve en sonunda da isteyeceğimiz şeyi söyleme. İşte isteyeceğimiz yere geldik, ne isteyeceğiz allah Teala'dan? Şimdi e, tabii takdir edersiniz ki e, efendim burada konuşan biz değiliz aslında. Yani bunlar Allah-u Teala'nın e, sözleri, e, onun ifadeleri. E, ve o bizim ağzımızdan kendisine dua ettiriyor bize. E, aslında neyi öğretiyor? Yani Cenab-ı Hak kendisinden istenecek en önemli şeyin ne olduğunu, neler olduğunu bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'deki bütün dua ayetlerine bu açıdan bakabiliriz. İşte Rabbena Rabbena diye başlayan ayetler mesela. E, yani konuşan Rab ama Rabbena diyor. Ey Rabbimiz diye bir şiir mesela Rabbena atina fid dünya haseneten Ey Rabbimiz bize Tabi o bir hikayedir yani şöyle hikaye Bazı kullar böyle dua ederler diye Böyle yalvarırlar diye Rabbimiz bize aktarıyor Veya işte peygamberlerin ağzından aktarıyor Bütün bunlar bize Allah Teala Bizzat Allah Teala tarafından Kendisinden neler istenmesinin Değer olduğunu Efendim istenecek en önemli şeyleri ve e, en önemli derken bunlar hani bir mesele ve böyle bir hiyerarşik açıdan önemli olduğu için diye düşünmeyin sadece. Evet e, isteklerimiz arasında en başta gelen meselelerdir ama aynı zamanda hayatın bütün ihtiyaçlarını da kapsayan e, çok kuşatıcı isteklerdir. Yani öyle bir şey istemiş oluyoruz ki biz Cenab-ı bize öğrettiği bu dualarla... O gerçekleştiğinde bütün istek ve ihtiyaçlarımız gerçekleşmiş oluyor. Yani anahtar dualar bunlar, öyle diyebiliriz. Şimdi zaten İkhtinasıvatlar Mustaqim ayet kelimesinin tefsirine geçtiğimizde bu kuşatıcılığı göreceğiz hep beraber. Efendim böyle bir ahdü misak yapıldıktan sonra yani İyyâken A'mudü ve İyyâken İstâhin Cenab-ı Hak'la yapılmış bir sözleşme idi biliyorsunuz. Biz Cenab-ı Hakk'a o ifadeyle e, bir söz vermiş oluyoruz. Senden başkasına kulluk etmiyorum, senden başkasından asla yardım istemiyorum. Ee, yöneldiğim bir tek sen varsın ve böyle olacak bu diye bir sözleşme yapıyoruz. İşte bu ahdum isak yapıldıktan sonra bir nefes alınıyor. Yani duruyoruz. Şimdi ne isteyeceğimizi söyleyeceğiz. Alınır alınmaz icrayi ahkamına girişmek için de yani o sözleşmenin neticesi olarak yani ben sana karşı böyle davranacağım böyle kulluk edeceğim, böyle asla şirk koşmayacağım, hiç kimseye boyun eğmeyeceğim. Peki sen bana hani ne yapacaksın gibi? Yanlış anlaşılmasın inşallah. Çok basitleştirmiş oluyorum. Ee, yani sözleşmenin diğer tarafından ne istiyoruz peki? Bu e, kulluğumuza karşılık demeyelim de kulluğumuzun neticesi olarak diyelim. Efendim işte onu söylüyoruz burada. İhdine sılatel müstakim. Bizi sıratı mustakime ilet. Sıratallezine amte aleyhim. Senin nimet verdiğin kişilerin sıratına, onların yoluna. Gayril mağdubi aleyhim. Senin gazabı erdirdiklerinin değil. Vele dalin ve sapkınların, sapmış olanların, haktan sapmış olanların yoluna da değil. Duasına başlanıyor. Bu talep ve dua istihnenin ehem ve ek, e, eşmel bir surette ta, sureti tatbikiyesiyle beyanıdır İyak bu İaken demiştik ya arkadaşlar yalnızca senden yardım dileriz demiştik İşte o yardım istemenin, o istihnenin ehem ve ekmel bir sureti tatbikiyesiyle beyandır çok mühim ve çok kuşatıcı bir şekilde işte az önce söylediğim gibi öyle bir dua cümlesi söyletiyor ki bize burada Cenab-ı Hak hani neredeyse bunun içine girmeyen bir hacetimiz kalmıyor. Bunun içine girmeyen bir ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü burada mesleki başarı var, sosyal başarı var yani dini hayat dışında hani dini açıdan, ahlaki açıdan dost doğru yolda olmak dışında her şeyin doğru yolunu, İhtine sıratı müstakime ilet yani bir hedefe ulaşmada en doğru en dost doğru yol hangisi ise meşru hedefler için tabi ona bizi o yola ilet sadece göster de değil ilet şimdi burada detaylara girecek Elmalı Merhum. Çünkü Nesta'in vakfında nefes alırken, yani Nesta'in'de bir durduk biliyorsunuz. Bu talebe nereden ve ne suretle başlayacağımızı düşünmemiz lazım geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız, söz söylüyoruz. İyyâken A'budu ve İyyâken Nesta'in cümlesiyle bize muhatap olma makamı verildi. Bunları konuştuk biliyorsunuz tefsirde. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ona... Düşünün sen diye hitap ederek efendim yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz biz yarabbi dedik durduk. Şimdi ne isteyeceğimizi söyleyeceğiz. Talebe nereden ve ne suretle başlayacağımızı düşünmemiz lazım geliyor. İşte bu ihtiyacımıza cevap olarak bu dua beyanen telkin buyurulmuştur. Yani Cenab-ı Hak bize kendisinden en kapsamlı ne isteneceğini Anahtar duayı, duanın anahtar kelimelerini öğretmiş oluyor. Ve bu suretle ihtina nesta'inde yani ihtina cümlesi nesta'inde. Bu da iyâke na'budü ile beraber elhamdü de münderiç olduğundan yani hepsi hamd, elhamdü ifadesinde bir araya geliyor bütün bu ifadeler. Yani ne demek istiyor? İhtina bizi dosdoğru yola ilet cümlesi bu bundan sonraki cümle yani son iki ayet nestain cümlesinin içerisinde ve iyyake nestain cümlesinin içine gir. çünkü yalnızca senden yardım isteriz dedik ya orada şimdi ne istiyoruz peki bu iste bu isteğimiz nestainin içinde nestain de iyyake nestain cümlesi de iyyake nabudu ile beraber Elhamdü'de çünkü hamd Allah'a mahsussa her durumda ...övgü, bütün minnet, bütün teşekkür... ...çünkü her şeyin sahibi o, maliki o... ...devamında Rahman olan yani bütün varlıkları merhametiyle var eden o. Her şeyimizi ona borçluyuz. Dolayısıyla o yüzden biz yalnızca ona kulluk ediyor ve yalnızca ondan yardım diliyoruz. Ve yardım dilerken de şunları diliyoruz. Yani demek istiyor ki Fatiha'da Elhamdü'den sonra gelen bütün bu ifadeler... Toplana toplana toplana dürüle dürüle dürüle adeta efendim bir çekirdek olarak Elhamdülillah ifadesinde ifadesi bunların hepsini içine alıyor. Bütün Fatiha'nın bir Elhamdülillah cümleyi tahammesinin inkişafı olup yani bütün Fatiha sadece Elhamdülillah cümlesinin bir açılımından ibaret. Elhamdülillah tam bir cümledir. Hamd Allah'a mahsustur demek. İşte onun adeta açıklaması gibidir. Bütün Fatiha sade başıyla değil, heyet mecmuasıyla, tamamıyla kelam-ı vahid halinde bir Elhamd Suresi teşkil ediyor ve bunun için evvelki iki vakıf tam ve mutlak olmakla beraber lazım olmuyor. Yani Elhamdülillahi el el rabbil alemin errahmanir rahim onların Oradaki iki vakıf e, tam bir vakıftır ama e, vakfı lazım. Yani burada mutlaka durman lazım çünkü cümle işte yapısı bozuluyor ve sonrakine karıştırmaman lazım denilecek bir vakıf değil. Çünkü cümlenin devamı. Onu orada da konuşmuştuk. İhti hidayet mastarından emir sigasıdır. İhti hidayete erdir demek. Şimdi burada bakın biz Cenab-ı Hakk'a Dua ederken emir verir miyiz? Bu ne anlama gelir? Bu çok sorulan bir sorudur. Yani yarabbi işte sen uygun görürsen, hayırlısıysa, işte senin için uygunsa, hani mesela bir insandan ister gibi istemeyiz allah Teala'dan biz arkadaşlar. Doğrudan doğruya istediğimizi söyleriz. O da dikkatinizi çekti mi hiç bilmiyorum yani dualarda. İşte şöyle yardım et ya Rabbi böyle rızık ver ya tabii ki çok överiz tabii ki çok saygı ifadeleri kullanırız ama isteğimizi söylerken de böyle bir e, hani gücü yeterse veya haşa yani arzu ederse falan gibi değil ver ya Rabbi yarat ya Rabbi ikram et ya Rabbi işte rızkımızı bollaştır ya Rabbi sıkıntımı gider ya Rabbi deriz şimdi bunun e, nasıl bir nükte içerdiğini burada açıklayacak. Emir sigası yani direkt emir. Bu siga ile bu kalıp ile yukarıdan aşağıya büyükten küçüğe cezmen vuku bulan talebi fiile emir denir. Yani eğer bu cümle ih, mesela ihti hidayete erdir cümlesi daha doğrusu hidayete erdirmek Allah'a mahsus olduğu için onu örnek vermeyelim. Mesela işte yardım et. Yardım et cümlesi. Büyükten küçüğe geldiğinde yukarıdan aşağıya doğru yani bir as üst ilişkisiyle vuku bulduğunda buna emir denir. Aşağıdan yukarıya yapılan talebe dua denir. Müsaviden müsaviye yapılırsa, denkler arasında kullanılırsa bu cümle iltimas. Yani Türkçede iltimas ayrıcalık tanımak falan gibi olumsuz bir anlam içeriyor. Rica diyelim biz buna denkler arasında yapıldığında rica anlamına gelir. Hidayet matluba insal edecek şeye lütfu letafetle delalet etmektir. Mükemmel bir tarif arkadaşlar. Yani Elmalı Hamdi Yazır merhumun e, bu hukukçu kimliği, asıl onun asıl kimliği İslam hukukçusudur Elmalı Hamdi Yazır. E, ama hani bir tek onunla sınırlanamayacak kadar e, İslami ilimlere vakıftır bütün mütebahir Osmanlı üleması gibi. Efendim o hukukçu kimliği tanımların gerçekten yani bu tefsirdeki ve onun sayılı birkaç makalesi de var. O makalelerindeki tanımlarının e, efradını cami ayarını mani denir. Yani ne fazlası ne eksiği var. Ne bir şeyi eksik bırakmış ne de fazlası var. Böyle tam oturan, yerine tam oturan hakikaten o kavramı e, olması gerektiği gibi zihinlerimize yerleştirecek doğru bir şekilde ve tam yerine yerleştirecek şekilde tanımladığını görüyoruz. Şimdi bakın bu hidayeti nasıl tanımlamış. Matluba ishal edecek şeye, insanı amacına, matlup amaç talep edilen şey demek. Ona ulaştıracak, amacına ulaştıracak olan şeye lütfu letafetle, yani zorla, baskıyla, güç kullanarak değil, lütfuyla, yumuşaklıkla, nezaketle, delalet etmektir. Göstermek. Yani insanı ama e, amacına ulaştıracak olan şeye çok nazik ve latif bir şekilde e, rehberlik etmektir. Hidayet. Şimdi burada arkadaşlar e, bu bölümde çok geçecek. Bu iki kelimeyi birbirine asla karıştırmamanız gerekiyor. Benim de okurken dikkat etmem gerekiyor. Maalesef e, biz, e, ya maalesef demeyelim de bir vaka olarak Latin alfabesini kullandığımız için bu Arapça kökenli kelimelerde çok karışıklık yapabiliyoruz. Çünkü işte bizde bir tane D harfi var mesela. İşte Arapçada iki tane var. Delaletle dalaleti asla ve asla karıştırmamalısınız. Bunlar birbirine çok aykırı iki kelime. Delalet delilden geliyor dal harfiyle. Arkadaşlar rehberlik etmek, yol göstermek demek. Yani rehber demek. E, delil, delil, yani bizim bugün işte ispat için kullandığımız deliller de bizi bir gerçeğe götürdüğü için ona delil deniyor. Yani bize gerçeğe ulaşma konusunda rehberlik ettiği için. Dalalet ise bat harfiyle arkadaşlar sapkınlık demek. Haktan sapma, haktan uzaklaşma demek. Velabalindeki... Efendim sıfatın mastar hali, dalalet. Bu ikisini lütfen birbirine karıştırmayalım. Şimdi bu detaydan sonra tekrar ta tanıma dönüyorum. Hidayet, matluba isal edecek şeye, insanı amacına ulaştıracak olan şeye lütfü letafetle, baskıyla, zorla, işte sürüm, sürüm sürüm süründürerek değil, lütfü letafetle delalet etmektir. Rehberlik etmektir ki, şimdi bakın arkadaşlar, bu e, insan neden hidayet edemez? Neden hidayet insanın elinde değildir? E, ve Peygamber Efendimiz de dahil olmak üzere. inneke lâ tehdi men ehbebte ve Allahi yehdi men yaşa. Sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Allah istediğini hidayet erdirir buyuruyor Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak. Yani hadi olan Allah'tır. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar, hidayet yolu sadece gösteri vermek veya yola götürü vermek hatta nihayete kadar götürü vermek suretlerinden biriyle tahakkuk edebilir. Yani hidayetin çeşitleri var. Yolu göstermek de bir hidayettir. Şuradan gidiliyor demek. Mesela birisi size yol sordu. Şuradan gidiliyor demek. Bunu dine uyarlayalım. İşte kardeşim namazını kılmalısın. Bak bu namaz bizim boynumuzun borcu. Efendim dinin olmazsa olmazı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile bu arada onu da size bir vesileyle tekrar hatırlatmış olayım. İslam Düşünce Enstitüsü var arkadaşlar. Mehmet Görmez Hoca'nın başında olduğu İDE kısaltılmışı. Ee, onun e, hadis dersleri ve diğer alanlarda İslami ilimlerin diğer alanlarında da dersleri var. Ee, en son Bünyamin Erul hoca ile bir ders yapıldı, YouTube kanalına yüklediler. Ee, dinlemenizi tavsiye ederim. Yani 10 hadis şerifle e, Bünyamin Erul hocanın seçtiği 10 hadis şerif ve tabii o hadisleri açıklarken başka hadislere de temas ediliyor. Hadis şeriflerle din tanımı, İslam nasıl bir dindir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadislerinde din nasıl anlatılmış, nasıl tanımlanmış onu gösteriyor. Şimdi orada da, e, oradan da aklıma geldiği kadarıyla dersiniz, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, ben çok e, şaşırdım doğrusunu isterseniz, e, ilk defa orada duydum, e, pazarlık yapıyorlar bazı topluluklar. Mesela Sakif kabilesi. Gelmiş peygamberimiz de pazarlık yapmış. İşte biz zekat veremeyiz, cihat edemeyiz, e, bize dışarıdan gelen bir yöneticiyi kabul edemeyiz ve işte namaz da kılamayız. Bu şartlarla Müslüman olabiliriz demişler. E, Bugünkilerin de istediği gibi değil mi arkadaşlar? Yani namaz yok, zekat yok, cihat yok. Efendim e, şey e, istediğim şekilde yönetileceğim. E, Müslüman olurum diyor. Böyle olursa diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer üç şartı kabul etmiş arkadaşlar. Çok şaşırdım bakın ben de. Kabul etmiş ama namazsız olmaz demiş. Hayır namazsız Müslümanlık olmaz. Namazı kılacaksınız. Tamam zekat vermeyin, cihat etmeyin. Başınıza sizin dışınızda bir yönetici dışarıdan gelmesin. Kabul ediyorum. Nasıl kabul ediyorsun diye sahabe sormuşlar. Demiş ki namaz kılarlarsa ötekileri de yaparlar demiş Efendimiz sallallahu aleyhi Yani namaz arkadaşlar ben şöyle tarif ediyorum namazı. Nasıl diyelim çekirdek yani. Hani çekirdek varsa oradan bir ağaç çıkabilir değil mi? Ama çekirdek yoksa yani işte. Mesela bazılarımız, bazı insanların çocuğu olmuyor değil mi? Niye? Çünkü bünyesinde o yok, yumurta yok, sperm üretmiyor, yumurta üretmiyor. Bilemiyorum ben tıbbi terimlerini. Olmuyor değil mi? Ama işte var da zayıf, var da işte rahimde bir takım problemler var. Onlar tedavi ediliyor ama yoksa e, yapılamıyor o. E, bunun gibi arkadaşlar namaz da bu dinin nüvesi. Namaz yoksa arkadaşlar e, din gidiyor, elinizden böyle sabun kayar gibi gidiyor. Onun için benim acizane gözlemim e, son kaç yıldır diyeyim, yani 30 yıldır bu yeni bir olay değil dinden uzaklaşma olayı. Biraz furyaya dönüştüğü için şu anda e, daha çok dikkatimizi çekiyor. Efendim insanların dinden uzaklaşması arkadaşlar namazdan uzaklaşmakla başlıyor. Veyahut da en son namaz terk ediliyor. Yani namaz terk edildikten sonra artık öyle de bir hadis-i şerif var zaten. Beynel Mer ve beynel kufri salah" buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Yani kişi namazı terk ettiği zaman küfre düşer anlamında değil ki böyle düşünen mezhepler de var. Bile bile kasıtlı bir şekilde bilinçle ve ısrarla terk ederse bu küfürdür diyenler var. Ama Hanefiler öyle düşünmüyor. Efendim bu hadisi nasıl anlıyoruz biz? Kişi namazı terk ettiğinde küfrün karşısında savunmasız olarak kalmıştır. Artık arada bir perde, arada bir muhafaza, arada bir set yoktur yani. Küfürle yüz yüze, burun buruna gelmiştir. Allah korusun. İşte e, dediniz ki, ya kardeşim bak namaz anlatır ya deminden beri. Namaz böyle önemli bir şey yani. Bu namazı gel terk etme dediniz. Bu bir çeşidi. Hidayetin burada çeşitlerini sayıyordu ya. Ne demişti? Yolu sadece gösteri vermek veya yola götürü vermek. Yani hadi gel gidiyoruz namaza veya hadi gel kılıyoruz gel beraber kılacağız dediniz ve hatta nihayete kadar götürü vermek ve yanınıza durdurdunuz beraber ne olacak ya beş dakika sürer gel kardeşim üşenme şeytana yenik düşme dediniz hadi beraber kılıyoruz dediniz kıldırdınız bunlardan biriyle tahakkuk edebilir evvelkine delaleti gayrı musile yani amaca ulaştırmayan rehberlik sadece gösteriyoruz amacı gerçekleştirmiyorsun ona bırakıyoruz veya irşat işte bizim yaptığımız arkadaşlar bizim yaptığımız böyle hidayet falan değil arkadaşlar sadece irşat eğer o da yapabildiysek yani orada bile çok şüphelerim var Allah inşallah eksiklerimize bakmayarak kabul etsin İkinciye delalet, musile veya tevfik tabir edilir. Amaca ulaştıran ve başarıya ulaştıran, muvaffak eden hidayet delalet denir. Hidayet evet delalet denir affedersiniz. Bu delalette lütuftan murat nedir peki? Yani ne dedi? Lutfu letâfetle delalet etmek hidayet. Matluba isal edecek olan şeye Lütfu letafetle delalet etmek. Peki lütuftan murat nedir? Arkadaşlar unfu şiddet mukabili olan rıfku mülayemettir. Böyle baskı, zor, zorbalık, zorluk, hani mecbur tutma şeklinde değil. Onun zıttı olan yumuşaklıkla, rıfkla muamele etmektir. Letafetten murat da inceliktir. Yani bunu Böyle işte şimdi anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? İnsanları hidayete davet etmenin nasıl yapılması gerektiği. Ee, yani bu konuda saatlerce konuşabiliriz. Ama bir iki bir şey söyleyelim. Hiç, hiç de bir şey söylemeden geçmeyelim. Şimdi arkadaşlar çok söylediğim bir şey var. Yani Ben böyle düşünüyorum. Tabi burada beni dinlediğiniz için mecburen de benim açıklamama maruz kalıyorsunuz. Ama bununla yetinmeyin. Bu konuda başka güzel düşünceleri güzel tecrübeleri olan hocalarımız var. Onlardan da mutlaka istifade edin ansiklopediye bakın işte tefsirlere bakın mutlaka. Ben diyorum ki Cenab-ı Hak hadidir değil mi? Arkadaşlar İşte bütün esmasını düşünün. Mutlak güç kudret sahibidir. Hiç kimseye yaptığı bir şey için hesap vermez. Her şey onun elindedir. Efendim, bizi doğru yola eriştirmek istese hiç kimse ona mani olamaz ve bizden bir isyan da gelmez. Yani öyle bir yapar ki bize öyle bir iç dünyamıza kalbimize çünkü kalpler de onun elindedir. Ya mukallibel kulup diye yalvarıyor Peygamberimiz Cenab-ı Ey kalpleri evirip çeviren diyor. o. E, kalpler de onun elindedir. Yani içimizden bir isyan da gelmeden bizi mum gibi yapar Cenab-ı Hak istese. Ve bu onun için hiç zor değildir. Yani hani saniye değil hiç zaman bile geçmez yani. Olmasını istediği an bize öyle oluruz. Ve yapmıyor bakın. O zaman arkadaşlar biz bir insana baskı yapabilir miyiz? Zor kullanabilir miyiz? Zorbalıkla, şiddetle bir insanı mümin yapabilir miyiz? Anneler yana yakıla mesajlar atıyorlar. Maalesef benim de söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü genelde çok geç kalınmış oluyor burada e, sorun. Onu fark etmekte çok geç kalmış oluyoruz. Yani artık iş olmuş bitmiş oluyor çoğu zaman efendim. Ve kökeninde de büyük çoğunluğunda yani e, aileleri ilişki problemleri olabiliyor veya bizim bazı ihmallerimiz olabiliyor. Ama sonuçta e, çocuğumuz işte dinden uzaklaşmış. Şüpheler artık inkara. Dönüşmüş oluyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapacaksınız? Baskıyla, zorla bir insanı mümin yapabilir misiniz? Baskı arkadaşlar insanı mümin yapmaz. Münafık yapar. Eğer o baskıyı o kişi kabul ediyorsa, yani çaresizlikten dolayı, o baskıya uygun hareket etmek durumunda kalıyorsa ama aslında inanmadığı halde, bu insanı münafık yapar. Tabii orada e, arkadaşlar ilişkiler tamir edilmeli, gözden geçirilmeli. Efendim örneklikler kendimizi sorgulamalıyız ama o sorgulamada da hadi açtığımız zaman e, efendim nasıl diyelim gemiye kaptanlık edecek olan kişi de felç oluyor Allah korusun. Ee, orada da haddi aşmadan Yani kendimizin de insan olduğumuzu Elbette yanılabileceğimizi Elbette hata etmiş olabileceğimizi e, Doğal bir şekilde Kabul ederek bir Düzeltilebilecek bir şey varsa düzelterek Efendim e, Düzeltilemeyecek Şeyler için geçmişte kalmış Artık geriye dönülemeyecek olan şeyler için e, Açıklamalar yaparak Özür dileyerek Gerekiyorsa Efendim e, i̇lişkiyi korumaya bakmak e, ve e, tabii bana sorarsanız yine ben e, işte mesela şöyle sorular geliyor işte çocuğuma hangi kitabı okutayım hocam dine yeniden dönsün böyle bir kitap olacak çocuk onu okuyacak ve dine dönecek bir işte bir kişi var onu dinleyecek onunla bir saat konuşacak tekrar dine dönecek e, bu çok kolay bir yol yani. Bu kadar kolay değil maalesef arkadaşlar. Benim önerim anne babaların kendilerinin okuması, kendilerinin araştırması, o soruların cevaplarının peşinden kendilerinin koşması ve dediğim gibi ilişki üzerinde çalışmaları ve burada da söylendiği gibi efendim lütfü letafetle lütuf yani rıfk, mülayemet ve inceliktir diyor. Yani bu olmadığında e, hidayete ulaştıracak olan rehberliği, o delaleti yapmış olmuyoruz arkadaşlar. Tam tersine belki de nefret ettirmiş, uzaklaştırmış, küstürmüş, incitmiş, kırmış, yıkmış olabiliyoruz. Hidayet bu hayra mahsustur. Yani hidayet de hayır, hayrı talep etmeye mahsustur. Mesela hırsıza yol göstermeye, rehberlik etmeye hidayet denilmez. Yani e, hidayet dediğimiz şey sonuçta hayra varan, sonucu hayra varan bir işte birine rehberlik etmektir. فَهْتُوهُمْ اِلَى صَرَاتِ cahim ayetinde olduğu gibi onları işte e, cehennemin yoluna sevk et. Sevk ediniz. De olduğu gibi şerde istimali yani şer anlamında kullanılması e, mecazidir diyor. Tehküm ve taliz gibi bir nükteye binaen mecaz olur. Demek ki hidayet her matduba alalıtlak rehberlik etmek değil irşat gibi gayesinde hayır gayesinde hayır keyfiyetinde yani niteliğinde lutfu letafet bulunan bir rehberliktir. Gayesi hayır olacak. Yöntemi de lutfu letafetle olacak. Hidayet ancak o zaman hidayet olur. Ve her durumda yani böyle davrandığımız zaman Arkadaşlar, Gayemiz hayır, işte bizim davranışımız çok mülayim, çok böyle lütufkar. Yine de her seferinde başarılı olur muyuz arkadaşlar? Öyle olsaydı Peygamberimiz konuştuğu herkesi hidayete vesile olurdu. Ee, onu tanıyan herkes Müslüman olurdu öyle olsaydı. Hayır arkadaşlar karşımızdaki kişinin de alıcılarını kapatmamış olması gerekiyor. Ee, şuna benzetiyorum ben bunu. Bir çeşme akıyor, tamam mı? Sürekli akıyor yani böyle kapatılıp açılan değil öyle pınarlar vardır ya devamlı akar, akıyor. Ee, siz de oraya gidiyorsunuz, su alacaksınız. Ne kadar su alabilirsiniz oradan? O çeşme sınırsız akıyor. Kur'an yani herkese açık ortada duruyor. Ne kadar istifade edebilirsiniz? Ee, kabınız ne kadarsa o kadar arkadaşlar. Bazıları bir yudum su bile içmeden uzaklaşabilir çeşmeden. Kimse onlara zorla o suyu içirmez. Çünkü Allah-u Teala yapmamıştır en başta bunu. Efendim, binaenaleyh ihtida, affedersiniz, ihtina bizi doğru yola iletin mealinde en muvafık tabir. Şimdi bu Elm Allah'ım diye hep çok hassas olduğu bir konudur. Hani Öztürkçe Öztürkçe Kur'an'ı çevirelim Öztürkçe olsun döneminde biliyorsunuz din hatta namazları bile Türkçe eda etme deneylerinin yapıldığı bir dönemde yazıldığı için bu tefsir. Şimdi burada bir ilmi bir izahla bunların tam karşılığının Türkçe'de neden olamayacağını anlatıyor. İhtina'nın mealinde en muvafık tabir lisanımızda maruf olduğu gibi bize hidayet et demektir. Göster deyince götürmek kalır. Çünkü yukarıda ne dedi? Tam hidayet nedir? Sadece yolu göstermek değil, yolun sonuna kadar götürmektir. Göster deyince götürmek kalır. Götür deyince letafet kalır ve hiçbiri tam manayı ifade etmez. Çünkü çeke çeke de götürebilirsin birine. Ve lisanımızda böyle maruf bir kelimenin yerine, yani hidayet bizim dilimizde bilinen bir kelime, bunun yerine behemahal bir kelime koymaya kalkışmak, yani ne olursa olsun bunu atacağız, yerine başka kelime koyacağız demek, maksadı beyana münafi, ters, kuru bir taasup olur diye böyle bir açıklamada yapıyor ve hidayete, hidayetin izahına devam ediyor. Allah Teala'nın hidayeti hususiyatı itibariyle kabile i ad-i ihsa olmadığı gibi enva itibarıyla itibariyle de öyledir. Yani ihtina sırat müstakim dediğimizde biz Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakimi ayrıca izah edecek ama ihtina yani bize hidayet et dediğimizde çeşitli hidayet çeşitlerini ve o hidayet etmenin de Allah'a mahsus sayısız yolunu biz dilemiş oluyoruz. Çünkü e, tekrar edelim, Allah Teala'nın hidayeti hususiyatı itibariyle, özelliklerin itibariyle kabile adu-ihsa olmadığı gibi saymak mümkün değil. Yani Cenab-ı Hak hangi şekillerde e, hidayet eder? Onun hidayet edişinin e, tipleri nelerdir? Bunu saymak mümkün olmadığı gibi envağı itibariyle hidayet kaç çeşittir, kaç türdür? Yani hangi konularda hidayet vardır? Bu da, bu da sayısızdır. Bununla beraber ecnaz-ı ile münhasran mülahaza olunabilir. Şöyle e, cinsini, hidayetin türlerini şöyle özet olarak e, açıklayabiliriz diyor. Ve dört çeşit burada zikrediyor. Arkadaşlar birincisi ruhani veya cismani kuvvet ifazası ki insanın mesalihini ikameye sebep olan havası zahire ve batınasını, kuvveyi akliye ve iradiyesini ve hatta efali tabiiyye ve hayvaniyesini suduruna sebep olan <gülüyor> kuvvayı tabiiyye ve hayvaniyesini ihsan ve idame etmek, iradelerle muratları tevfik eylemek gibi. Birincisi... Ruhani ve cismani kuvvet vermek insana. Yani hidayet etmesi, Cenab-ı Hakk'ın kalbimize kuvvet vermesi, gönlümüze kuvvet vermesi ve bedenimize kuvvet vermesi. Yani şöyle diyelim, şimdi bazıları diyor ya, tam burayı açıklıyor işte o örnek. Bazıları şöyle diyor, bunu ben çalıştım da kazandım diyor. Mesela işte sadaka ve zekat e, talep edilir. Bak bu zekatta toplumun hakkı var, fakirin hakkı var. Hayır neden? Hakkı olsun. Bunu ben çalıştım da kazandım diyor. Peki sana o çalışma gücünü kim verdi? Neden herkes çalışınca kazanamıyor? Ben hep öyle diyorum. Eğer çalışmakla kazanılıyor olsaydı en zenginimizin konfeksiyondaki ortacılar falan olması gerekirdi. Efendim o zekayı doğru yatırım yapabilme, doğru işleri doğru yürütebilme kabiliyetini kim verdi? Ee, sen mi kazandın onları? Onları da sen mi kazandın? Değil mi? Ee, dolayısıyla insanın mesalihini, maslahatlarını yani ihtiyaçlarını ikameye, bunları yerine getirmeye <gülüyor> sebep olan, vasıta olan havası, zahire ve batınası. Yani zahiri ve batını nitelikleri insanın. kuvveyi akliye <gülüyor> ve iradiyesini. Aklını ve irade kuvvetini ve hatta efali tabiiyye ve hayvaniyesinin suduruna sebep olan kuvayi tabiiyye ve hayvaniyesini yani e, hayvani tarafı insanın bir de hayvani tarafı var beden tarafımız yani. Bu beden e, bedenin ihtiyaçlarını giderecek şekilde bedene lazım olan o hayati e, gücü hayvani gücü ihsan ve idame etmek bir hidayettir. Hidayetin bir çeşididir. Ve burası bu cümle çok güzel. İradelerle muratları tevfik etmek. Tevfik muvaffak olması demek. Yani uyumlu, uygun, başarılı amacına ulaşmış olması. İradelerle muratları yani hedefleri var ve gücü, iradesi var isteme ve yapma gücü var İşte hedefleriyle isteme ve yapma gücünü uyumlu hale getirerek Cenab-ı Hak insana hidayet eder <gülüyor> affedersiniz arkadaşlar işte bir e, sınavı kazanmak istiyorsunuz veyahut bir işte Arapça öğrenmek istiyorsunuz yine yakında böyle birisiyle bir dostumuzla konuştuk Arapça öğrenmek istiyor Arapça öğrenmek istiyorsunuz, bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Ne bileyim işte 20 kilo vermek istiyorsunuz. Yani şu kadar para kazanmak istiyorsunuz. İstekleriniz var. Bu isteklerle bu muratlarla kişinin bunları yapabilme gücünü uyumlu hale gelmediği zaman yani zekası, kabiliyeti, çalışkanlığı, disiplini, hayat şartları uyumlu değilse arkadaşlar sürekli istekleri olacak ve sürekli o isteklere ulaşamayacak demek. Hidayet ise kişinin istekleriyle iradesinin tevfik etmesi demek. Yani uyumlu olması ve iradesinin o hedefe ulaştıracak e, düzeyde başarılı olması demek Cenab-ı Hak'ın yani birinci hidayet bu. Buna ne diyebiliriz biz Do bizim hani kendimizden zannettiğimiz başarı faktörleri sağlıkla ilgili, maneviyatla ilgili, hayat hedefleriyle ilgili e, bizi hedefimize ulaştıran bir takım niteliklerle Cenab-ı Hak'ın en başta bizi donatmış olması bir defa hidayettir. İkincisi Hak ile batılı, salah ile fesadı fark ettiren delail bu ikame etmek. Yani insanlara bu işte kavrama gücü, akıl vesaire verdi, kalp verdi, ruh verdi insanlara ama bir de dış dünyada hak ile batılı, salah ile fesadı fark ettiren delailler, deliller yerleştirdi dış dünyaya. Bunlar işte e, vahiy olabilir vahiy olabilir e, mesela işte bakarsınız dış insan, gözlemlersiniz gözlem gücü insanın diye tecrübesi, hayat tecrübesi e, yani nasıl olursa insanlar mutlu oluyor nasıl olursa mutsuz oluyor nasıl yaşanırsa sağlıklı oluyor nasıl yaşanırsa sağlıksız oluyor dış dünyada insanın e, hakkı batılı ayırt edebileceği Salah ile fesadı yani düzgün, sağlıklı, düzgün bir yaşamla bozgunculuğu ayırt edebilecek bir takım delillerin dış dünyamıza yerleştirilmiş olması. Bu işte Fussilet suresinin 17. ayet kelimesi, Belet suresinin 10. ayet-i ki hidayetler bu kabildendir diyor. Üçüncüsü irsali rusul ve inzali kütüp ile hidayet. Yani peygamberler göndererek ve kitaplar indirerek hidayet etmek ki bu da Enbiya suresinin 73. ayeti kerimesindeki hidayetten Murat bu olduğu gibi neymiş o? Ve ce'annâhum e'immeten yehdûne bi emrinâ. Biz onları, o peygamberleri bizim emrimizle hidayete götüren öncüler yaptık. Hidayet vesilesi olan hidayete götüren öncüler yaptık o peygamberlere diyor. Yine İsra Suresi 9. ayeti kerimede inne hadzal kur'ane yehtidi lilletihi Bu öyle bir Kur'andır ki onunla bütün şu kavimler hidayete erer. Ayetindeki hidayette de böyledir. Yani birinci türdeki hidayeti insani kapasitemiz İkinci türdeki hidayeti dış dünyadaki deliller, gözlem yeteneği, tecrübe yeteneği. Üçüncü türdeki hidayeti de peygamberler ve kitaplar indirmesi Cenab-ı Hakk'ın diye özetleyebiliriz. Dördüncü türdeki hidayet daha özel bir hidayet. Vahiy veya ilham veya rüyayı sadıka gibi fevkalade tariklerle kalplere keşfedi keşfedivermek. Serair sırlar demek. Yani insanın kendisine kalsa akıl edemeyeceği, göremeyeceği, bulamayacağı bazen böyle bir itilmeniz gerekir ya. Hani bir perdenin bir aralanması gerekir. Bütün akli gücünüzü, yani kitaba bakarsınız, dine bakarsınız, bir şeyin içinden çıkamazsınız. Ama bir rüya veya bir birisinden duyduğunuz bir cümle, bir kitapta rastladığınız bir satır birden böyle bütün o şeyi, esrarı çözer, perde kalkar. Ve eşyayı hakikatte oldukları gibi gösteri vermektir ki buna hidayete hassa denir. Yani kişiye özel hidayet, ilham diyelim buna. Efendim kişiye özel hidayet denir. Çünkü bilhassa enbiya ve evliyaya vaki olur bu hidayet türü. Allah dostlarına vaki olur, nebilere vaki olur. Bunun için umum noktayı nazarından yani genel olarak bakıldığında bunun tarikleri truku fevkalade dendir. Yani olağanüstü e, yollarla olur bu hidayet. Ma ma, fi, ma, ma fi, yani evet enbiyaya, evliyaya olağanüstü yollarla yani işte mele meleklerin indirmesiyle, sadık rüyalarla, bir takım keşiflerle, kalplerin perdelerinin açılmasıyla olur. Fakat herkesin velev cüz'i olsun bundan bir hisseleri yok değildir. Çok cüz'i de olsa herkesin bundan bir hissesi vardır. Onun için arkadaşlar her insan, bu benim kanaatim, demek ki bunu da Elmalı'dan edinmişim zamanında buraları okuduğum için, hep kendim buldum zannediyordum. Meğersem insanın okuduklarından duyduklarıymış, kendi fikri zannettiği şeyler. Efendim benim kanaatim şudur ki her insan hayatında bir kez olsun hidayetle karşı karşıya gelir. Kimininki zayıf, kimininki kuvvetli olabilir. Yani bir Müslümanı yolda bir kere gören biri veya Müslümanlıkla ilgili bir kere bir şey duyan biri de aslında hidayetle karşılaşmış demektir. Nedir bu diye düşünmesi gerekir. Ama bazısındaki daha kuvvetlidir. Yani Müslüman bir ailede yetişmiştir mesela. Bu çok gençlerin çok sorduğu sorulardan biri. Diyor, gençler şöyle diyorlar. Peki ötekinin ne kabahati var? O hidayetle karşılaşmayan veya çok az karşılaşan kişinin ne kabahati var? Arkadaşlar soruyu yanlış soruyoruz. Ötekinin ne kabahati var değil, bizim ne sorumluluğumuz var diye sormamız gerekir. Yani biz bu kadar hidayetin içine doğmuş bütün bu kaynakların üstüne üstünde yüzüyoruz biz ya. Elimize atıyoruz Gazali'yi, öbür taraftan Muhittin bin Arabi, öbür taraftan bütün hadis kitapları, tefsir kitapları efendim sormak için hocalar, konuşmak için, sohbet etmek için arkadaşlar, dostlar efendim Dinlemek için bir sürü işte podcastler, YouTube'lar, şunlar bunlar, konferanslar, dersler, sohbetler inanılmaz bir yani 1500 yıllık bir birikimin üzerinde hani sağımız solumuz etrafımız tamamen bunlarla istediğimiz versiyonlarıyla hem de akademik istiyorsanız akademik, daha avami istiyorsanız daha avami her düzeyde. Her düzeyde bu bilgilerle bu öğütlerle kuşatılmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla şöyle düşünmemiz lazım. Soruyu şöyle sormamız lazım. Cenab-ı Hak bize bu kadar çok hidayet fırsatı, hidayet imkanı göndermişse acaba bize nasıl hesap soracak? Yani ötekine ötekinin ne günahı var değil. <gülüyor> Çünkü herkesten verdiği kadarını isteyecek Allah Teala arkadaşlar. He, herkesin velev cüz'i olsun bundan bir hisseleri yok değildir bu hususi hidayetten şu kadar ki mertebe-i yakine yükselemez yani o en alttakiler de yakın mertebesine yükselemez bunlar entüs'i, afaki, tekvini ve tenzili olmak üzere dahi terhis olunabilir e, özetlenebilir bu şeyler bu saydığı dört madde Hidayetin dört çeşidi yani enfüsi iç dünyamızda, afaki dış dünyamızda tekvini işte yaratılışa konan, yaratılıştan gelen ve tenzili indirilen olmak üzere dahi özetlenebilir. Kur'an'da hidayet kelimesi kullanıldığı zaman bunlardan hangisinin murat edildiği çünkü hidayet maddesine bakarsanız İslâm Asrıbeti'nde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitli şekillerde kullanıldığını göreceksiniz. Peki bu ayette geçen hidayet kelimesi burada hangi anlama geliyor? Bunu bulabilmek için makamına göre anlamak iktiza eder. İşte orada bağlama bakılıyor, sebebin bakılıyor, peygamberimiz ve sahabesi bunu nasıl anlamış buna bakılıyor. Orada çeşitli tefsir usulü yöntemleri devreye giriyor. Hidayet meful isanesine kah ila ile bazen de burada olduğu gibi bizzat ta diye eder. Şimdi burada bir Arapça bilgisi veriyor arkadaşlar. Hidayet kelimesi iki mef'ul alıyor. Ee, i̇htina bizi hidayet et ya Rabbi bizi oradaki birinci mef'ul. Neye hidayet etsin yani kimi neye hidayet etsin? sıratal müstakimde ikinci mef'ul. İşte ikinci mef'ul bazen ila harfi ile gelir, bazen de doğrudan gelir. Bunu vasıtanın hazfiyle hasfi isal tabir edilen sureti tadiyekabilinden sayanlar da vardır ki bu takdirde aslı ihtina ile sıratıl müstakim veya lis sıratıl müstakim demek olur. Yani bazıları da bunu Aradaki vasıta hasfedilmiştir. Dolayısıyla burada e, zımni bir ila veya li harficeli vardır diyorlar. Bunun lazımı ve mutaviyeyi ihtidadır. Yani hidayetin e, dönüşlülüğü e, dönüşlük kalıbına koyduğumuz zaman ona da ihtidar diyoruz. Yani bu hidayeti kabullenme. Hidayeti alma ve hidayete ermeye de ne diyoruz biz? İhtida diyoruz. Bunu yapana da mühtedi diyoruz. Mühtedi kim? İşte Allah tarafından kendisine çeşitli vesilelerle bilemiyoruz o vesileyi biz. Gelmiş olan hidayeti kabul etmiş, o hidayete tabi olmuş ve amacına ulaşmış. Ona da mühtedi diyoruz. Hüda da hem hidayet hem de ihtida manalarına gelir. İhtidanın zıttı dalal. Dalal, bakın delal değil sapkınlık, bütün aksamında hidayetin zıttı da idlaldır. İdlal, saptırma demek. Dalalette bulunanların hidayet istemesi aslı hidayetin husulünü istemek, hidayette bulunanların hidayet istemesi de sebat veya ziyade-i mertebe istemek olur. Yani e, hidayet et ya Rabbi diyenler, eğer diyen kişi dalalette ise, Hidayetin kendisini talep etmiş olur. Ama zaten hidayette ise, hidayete ermişse o niye ihtina diyor? Bunu yakında söyledim sanırım. Çünkü hidayette sebat etmek için de bizim hidayete ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Bu bakımdan ben bunu şöyle formüle ederim. Hidayete ermekten daha zordur hidayette kalmak. Çünkü o hidayeti sürdürmek, orada sebat etmek... Veyahut da ne diyor? ziyade mertebe, hidayete daha bir üst mertebeye çıkmayı istemek olur. Halbuki İyyâke Na'budu diyenlerde aslı hidayet zaten vardır. Yani İyyâke Na'budu demiş ya adam, Fatiha'nın gelişine göre. İyyâke Na'budu yalnızca sana kulluk ederiz ve iyi ve yalnızca senden yardım diniz. Bu bu insan zaten hidayet ermiş. Bakın şirk koşmuyor. Allah'a Allah'a inancına ulaşmış. İbadet ediyor. Ondan e, talepte bulunuyor. Peki bunun e, istediği hidayet ne hidayete? Hidayetle sebat ve e, mevkisini yükseltmek, Ziyadeyi mertebe. Hidayetin ikinci mef'ulü. Yani mef'ulü ilehi olan es-sırat. Şimdi sırat kelimesinin Tefsirine geçti. Efendim e, hızlıca hiç olmazsa lafsi e, açıklamasını okuyalım. Es-sırat, lam aht ile sıratake, senin sıratın bir izafisinin manasını ifade eder. Yani başındaki elif lam onu özel bir sırat yapar. Es-sırat Allah'ın yoluna demektir. Herhangi bir yola değil, bilinen yola yani. Allah tarafından bilinen yola. Hepsi bilinir de yani Allah'ın seçtiği yola öyle diyelim doğru yola ve doğrudan doğru hakkın tarikına sadık olur. Onu ifade eder. Lamı cins ile de henüz hususiyatı malum olmamakla beraber alelıtlak cinsi malum bulunan cadde manasını ifade eder. Eğer bu lam, başındaki elif lam yani cins için ise az önce efendim ahd için olan yani bir... Belli bir yolu ifade eden elif lam takısı eğer o elif lam, çünkü elif lam takısının da farklı e, efendim, türleri var, eğer öyleyse o zaman Allah'ın yolu anlamındadır. Peki cins için ise, yani yol cinsinin tamamını kasteden e, lamı cins ise o zaman Hususiyatı malum olmamakla beraber ne, özelliklerini bilmiyoruz. Fakat alelitlak cinsi malum bulunan cadde manasını ifade eder. Ve bil istiare o zaman da istiare yoluyla tarike hakka muntabik olur ki sırat lugatta cadde, şehrah yani işlek büyük yol demek olup aslı sirattır. Sin harfi iledir. Ve cumhurun lügatı budur i̇bn Kesir'den Kumbul ve Yakup'tan Rüveys rivayetlerinde de böyle sin ile es-sirat-sirat okunur. E, kıraat farklılıklarını anlatıyor şimdi. Fakat Ra'nın tefhimi, Ra harfinin kalın okunuşu. Ra harfinin 10 tane okunuş şekli var tecvitte. İşte üstün olduğu zaman ve ötrü olduğu zaman kalın okunur. Dolayısıyla burada sırat kelimesinde de ra kalın okunur ve arkasından tı harfi geliyor. Onda da itbak sıfatı olduğu için bundan dolayı sin'in sağda kalbiyle, sin harfinin sağda dönüşmesiyle, bunlar da iklap kuralları deniyor Arapçada. Sırat daha selis ve daha fasihtir. Yani aslı sirattır, sin iledir. Ama sırat kullanıma daha uygun, daha akıcı ve efendim daha fasihtir. Kureyş'in lugadı da budur. Ve imamda yani... Osman Musafı'nda böyle yazılmıştır. Ve aşereden diğer kıraatler böyledir. Ancak Hamza kıraatinde sad, sada za kokusu zı harfi, harfi kokusu verilerek bir işmam yapılır ki zırat gibi. Bu da kays diye böyle kıraat farklılıklarını bildirdi. Cadde manasına sırat kelimesi lisanımızda müstamel değildir. Yani biz sırat kelimesini cadde anlamında kullanmayız. Ancak cehennem uçurumlarının üzeri Herkesin geçmeye mecbur olacağı kıldan ince, kılıçtan keskin, inişli, yokuşlu, düzlü bir köprü gibi tasavvur olunan ve zamanımız tabirince nakil bir hattı havai ile havadan çekilen bir hat ile kabili ifham olan yani anlamamız mümkün olan bir ahiret caddesinin ismi dinisi olarak mağruftur. Yani Türkçe'de bir sırat dediğimizde cehennemin üzerine kurulan kıldan ince, kılıçtan keskin, havada bir köprü anlıyoruz ve burada buna da bir ima vardır. Yani ihtina al müstakim dendiğinde bizi o ahiretteki sırat sırattan da hidayet eder. Oradan da hedefe ulaşalım, geçip de hedefe ulaşalım demişte de oluyoruz. Hatta Amr İbni Ubey'den bu mana ile tefsiri de nakledilmiştir. Lakin burada asıl murat yani evet o da bir e, çağrışımdır bu kelime burada kullanıldığı için fakat asıl Murat bir istiareyi temsiliye ile tariki hak ve milleti İslam olduğunu. Yani burada ihtina sıratal müstakîm'den dediğimizde biz hangi sıratı kastediyoruz? Hak yolunu ve İslam milletinin yolunu. Ya Rabbi beni İslam bizi İslam milletinin yoluna hidayet et demiş oluyoruz olduğunu müfessirini kiram beyan ede gelmişlerdir. lugat Arap'ta alalıtlak yola yani mutlak anlamda yola tarik, işlek yola sebil, işlek doğru, büyük ve açık yola evsafından birinin buruzuna göre hangi sıfat öne geçmişse cadde, sırat, şeria, şaria, şeria denilir ve bu sebeple sırat kelimesinin şeriat kelimesine ifham edeceği de unutulmamalıdır demiş oluyor. Arkasından müstakim kelimesi geldi. Arkadaşlar ee, müstakim hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan dümdüz ve dosdoğru demektir. Sırat dahi cihetinde doğru ise de inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasında anlatmak için müstakim vasfıyla takit olunmuştur. Bu sebepledir ki bunu müstevi ile tefsir ederler. Şu halde doğru kelimesi tamamen müstakimin yerini tutmayacaktır. Filvaki lisanımızda doğru kelimesi müstakim, hak. Sadık manalarına dahi kullanılır. İşte arkadaşlar birazdan bu artık haftaya kalıyor. Açıklayacak Elmalı Hamdi yazır. Bu incelikleri dikkate almadan kelimelerin kökenlerini, lugat anlamlarını, çeşitli kıraatlerdeki kullanış, kullanışlarını efendim cümlede, e, zahirin mi esas alınacağı yoksa burada bir mecaz mı olduğu, istiare mi olduğu, cümlenin bağlamı, neden bahsediyor, neden burada peki bu kelime geldi de şu kelime gelmedi gibi e, incelikleri dikkate almadan bir ayetin e, muhtevası hakkında şudur demenin ne kadar haddi aşmak olacağını anlatacak onu da haftaya bırakalım. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.